Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Değerli Müslümanlar, faziletle bereket dolu Ramazan ayına yavaş yavaş yaklaşmayız. Faziletle bereket ve içerisinde takva sahibi izleyen için büyük bir fırsat olan Ramazan bayramına, Ramazan'a Allah'a bize ulaşılmasının niyaz ederiz. Allah Azze ve Celle ittevir ki, yaa iu al-ladin amanu, kütbe alikumu siyamu, min kablikum, la al-lukum tetta, e, la sizden öncekilerin üzerine faz kıldığı gibi oruç da sizin üzerine faz kılındı. La al Umulur ki takva sahibi olursunuz diye buyurur Allah Azze ve Celle. Yani oruç tutmaktan kasıt, Ramazana girmekten kasıt kesinlikle ve kesinlikle aç kalmak, susuz kalmak değil. Allah Azze ve Cilin Ramazan'da takva sahibi olmak, Allah Azze ve Cilin'in istediği bir şekilde Ramazan'ı geçirmek. Yani normalde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah Azze ve Cilin'in sizden hiçbirinizin aç kalmasına ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Sizden biriniz yalan konuşmayı devam ettiği halde devam ettiği halde Allah'ın onu tuttuğu orucuya ihtiyacı yoktur Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani gerçekten Ramazan'ı çok güzel bir şuurla, çok güzel bir binişle, çok güzel bir programla elimizden geldiği şekilde fazil ve geçirmeye çalışalım. Resulullah Aleyhisselatü dedi, minberdeyken üç kere amin, amin, amin diyor. Sonra diyor ki niye Allah Resulü böyle üç kere amin dediğini diyor ki bana Cebrail geldi. Böyle dedik işte onlardan üç tanesinden bir tanesi Ramazan'a ulaşıp da ''Onla affedilmeyenin burnu yere sürtsün dedi. Amin dedi. Ben de amin dedim dedi. Yani Ramazan'da affedilmeden bak Ramazan'da af olunmadan çıkanın burnu yere sürtsün Yani o kadar fazilet, bereket yani böyle cennet kapıları sonuna kadar açıldı. Yani Cehennem kapıları kapandı. Af ve mağfiret ayı. Yani böyle bir güzel bir fırsat varken değerli Müslümanlar bu bilinç hareket edelim inşallah. Ramazan'da bunu, bunun bilinciyle hareket edelim, bu güzel fırsatı kaçırmayalım, yani biz gerçekten sahabeyle aramızda çok büyük bir fark var. Yani onların Ramazan anlayışıyla bizim Ramazan anlayışlarımızda dağlar kadar fark var. Her zaman onlarla kendimizi kıyas edelim. Onlar Ramazan'a hazırlık yaptıkları gibi, Ramazan'a hazırlıkları bizim gibi dolapları doldurmak değil, bizim gibi binleri, halkmanları kapısını doldurmak değil. Tamam. Tabi alışverişini yapacaksın ama anların bakın bak. Ramazan'a bakmış olduğu gibi yola şey bakın. Bir de bizim sinirle bakın. Yani Selefi Salih'in Ram seneleri Ramazan'ı düşünmekle geçiyormuş yani. Ramazan senenin altı ayında Allah'a şöyle dua ediyorlarmış. Rabbim bizi Ramazan'a ulaştır. Altı ay boyunca Rabbim bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ediyorlarmış. Senenin yarısını diğer senenin yarısı olan altı ayda da Rabbim bizi Ramazan'da yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle diye diğer senin altı yarısını böyle ibadetle geçiyorlarmış yani. Yani ömürleri, seneleri Ramazan'mış. Ramazan bilinciyi de hareket etmekmiş. Yani gerçekten her zaman onları örnek almamız gerekiyor. Bu Ramazan'da gerçekten kardeşler böyle kendimizi herkes kendini böyle bir nefsini, muhasebesini yapsın. Gerekirse izdivayı çekilsin. Bu değerli fırsatı elinden geldiği kadar yani böyle af ve muvafferiyet kapısını zorlayın Müslümanlar. Uzun uzun seyirciler olsun. Bakın zaten saatler uzun. Yani gündüzler çok uzun. Çalışan kardeşler yolda bir bunları. O yüzden aralarınızda yani kahvileye yapabilirsiniz Ölden sonra. Kahvileye falan fırsat diyerekten. Geceleri çünkü çok da yani böyle sahurla sabah namaz arasında falan çok yakın şey oluyor. Sabah namazından sonra da mesela işe giden arkadaşlar. Bunları gerçekten çok değerlendi değerlendirerek geçirdik. Değerlendirerek geçirdik. Bu öbür türlü mesela gündüzün vermiş, Ramazan'da biraz da yani kesinlikle dünyalık meşgal etleri Gerçekten kendinizi daha çok ameli, takva, maneviyete yönelik çalışmalar yapın. Yani mesela hayatınızda bir farklı olsun. Yani Ramazan geldiği zaman, ha Ramazan olsun. Mesela gerçekten Allah ıssal Ramazan sadece mescidlerimizde kalmasın yani. Sokaklara bakıyoruz, gerçekten büyük bir, ben mesela Sultan Bey'de oturuyorum. Yani gerek toplumda olsun, ülkeyede olsun, özellikle Sultanbeyli mesela muhafazakarların kalesi olarak geçiyordu. Yani orada hiçbir şekilde mesela Ramazan'da buna 10-15 sene öncesinde Ramazan'da oruç tutmayanlar dövülüyordu. Ramazan'da hiçbir şekilde böyle yiyecek içecek lokantalar açık bulamazdınız. Yani gerçekten öyle bir deform olmuş ki, yavaş yavaş öyle bir çözülmüşler ki, yani şimdi neredeyse orada oruç tutmayanlar dövülecek hale geliyor yani. Adam oruç tutanlar, oruç tutmayanlar kıranırdı, şimdi oruç tutanlar kıranır hale geldi. Bir tane açık dükkan yoktu, şimdi utamadan, arlanmadan merkezin en büyük yerlerinde tüm dükkanların yeri açık. Adam beş reket namazında, abi yapacak mısın, açacak mısın dükkanı? Hocam ne yapalım? Meccur maaşet gereği. Allah Azze ve Celle sana harap yoldan mı kazan diyor, Allah Azze ve Celle sana helal yoldan kazan diyor. Bu şekilde maalesef dezenfekte olmuşuz. O yüzden bu Ramazan'ı gerçekten bir diriliş fırsatı, gerçekten bir manevat atmosferine çevirerekten Af ve mağfiret kapılarını elimizden geldiği kadar zorlayalım. Gerçekten Allah azze ve celle'nin bizi arındırma noktasından nasıl bizi arındırabiliriz? Nasıl kalbimizi tespih edebiliriz? Nasıl maneviyatımızı yükseltebiliriz? Nasıl ailelerimizi ıslah edebiliriz? Nasıl çocuklarımızı ıslah edebiliriz diye bu güzel bir fırsatı inşallah elimizden geldiği kadar değerlendirelim. Rabbim bizi de muhafaza etsin. Elhamdülillah. Rabbanın. İman alhamdulillah, ve ve Men ve ve abduhu ve Amma Müslümanlar özellikle Ramazan'da Ramazanın en büyüklerinden bir tanesi temizlik ayı olduğu gibi temizliğin İslam'daki en büyük temizlik müessesesidir zekattır. O yüzden Allah Azze ve Celle zekatı hiçbir aya değil de Ramazan ayına has kıldı. Neydi? Çünkü anlıyoruz ki Ramazan ayı komple bir temizlik ayı. Allah Azze ve Celle diğer aylara koymadı? Necan Muharrem ve Şaban'a koymadı, Ramazan'a koydu. Çünkü Allah Azze ve Celle temizlik ayının en büyük aylarından bir tanesi Ramazan'ı seçti ve zekatı da Ramazan ayına ekledi. Gerçekten Allah için zekatlarımızın hesaplarını güzel yapalım. Zekatlarımızı Özellikle günümüzde kimi vereceğimiz yerlerden bir tanesi ilk öncelikle sevgili Müslümanlar Savaş mağdurlar olsun, yetimler olsun, dullar olsun, mağdur aileler olsun. Yani ilk önce gerçekten normalde sadakanın en fazileti kişinin kendi akrabasından, kişinin kendi yakınından olmasıdır. Ama şu an baktığımız zaman hiçbir şekilde yani bizim Türkiye ortamında yaşıyoruz. Herkes birbirini çok iyi bir tanıyor. Ailesini de çok iyi biliyor. Hiç kimse en azından savaş mağdurları kabımızın önünde. Herkesin onların en azından başlarını sokacakları bir evleri var. Sarılacakları bir babaları var. Okşayacakları bir çocukları var. Ama evlerinin başını sokamayacak, babaları olmayan Suriyeli olsun. Diğer savaş mağdurları var. İlk önce önceliğimiz bunlar olsun. Bunlar noktasında inşallah sadakalar, sadakalarınızı, fıtırlarınızı ve zekatlarınızı inşallah bunlara verirseniz Allah katında inşallah daha makbul olur çünkü bunlar daha zorlu olan meselelerdendir. Yine size bir şey paylaşıp ondan sonra mutlaka sonlandırmak istiyorum. Sultanbeyli'de mahkum İslami davalarla uğraşan Mumder diye bir çalışma var. Orada Facebook'ta yayınladılar. Çok güzel bir şekilde orada bir 4 sayfalık bir zindanda. Yaklaşık 25 senelik e, hüküm yiyen içeride yaklaşık 11 sene kalmış. Hala içeride 13 senesi kalan Müslüman bir abimizin bir mektubu Müslümanlara serzeniş başlıklı. Ümmete serzeniş başlıklı 4 sayfalık bir mektup yayınlamış Müslümanlar. Gerçekten kalbi olan, kalbinde zerre kadar iman olan dayanamıyor. Burada yani gerçekten Müslümanlar mazlumları, mahkumları gerçekten unutmuşuz Müslümanlar. Biz sadece kendimizden kendi bırakın yani böyle baktığımız zaman Öyle bir hale gelmişiz ki, yanımızdaki anne babamızı unutmuşuz. akrabalarımızı unutmuşuz. Onların niyarında bu davaya gönül vermiş olan İslam mahkumları unutmuşuz. Gerçekten Türkiye'de bunlar empoze edilmiş. içeride öyle nice Müslümanlar var, içeride ha haberlerimiz yok. oradan mektuplarında anlatıyor, diyor ki savaş mağdurlarında var. Dedim mi? Savaş mağdurları unutmayın. Özellikle cezaevindeki Müslümanı unutmayın. Bu munger ve ordu geçen bir ibaret anlatıp sonlandıracağım inşallah. Müslümanların yardım etmemelerinden dolayı Orada geçen bir mektupta, or bir Müslümanın eşi dışarıda çocukları var, yardım gelmiyor, çocuğun gözü kör oluyor, ameliyat edecekler çocuğu, söz veriyorlar, şu gün hazırdan gelip alacağız diyorlar, çocuğu Müslümanlar, çocuğu bizim dediğimiz sözünün eri olan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman yalan konuşmaz diye Müslüman, kesinlikle onu yapar mı, bunu yapar mı, yalan söyler mi? Haşa hakkında Müslüman yalan söylemez dediği Müslüman sözünü durmak münafıklığın alameti olan, süzün durma. Müslüman söz verdiğimiz bitmiştir. Dinindiği zaman söz veriliyor ama o gün Müslümanlar o gün gelmiyor. Telefon etmiyorlar. Aile yerin dibine giriyor ama onların tek dediği hasbunallah ve nîm'l-vekil. Allah diyor vekil olarak yeter diyor. Der demez bir telefon geliyor. Hanımefendi tüm masraflarınız hazırlanmıştır. Hastane hazırlanmıştır. Şu saate şu saate burada olun Hasan Hüseyin'i ameliyat ettireceğiz diyorlar. Ve gidiyorlar ameliyat masraflarını karşılıyorlar. Evin ağzına kadar dolduruyorlar, onlara kumanya bağlıyorlar, aile bir şekilde yardım ediyorlar ve ondan sonra bunu yapan okul müdürü yani, okul müdürün bir dernek yardım ediyor, okul müdürü ondan sonra yengeyi arıyor, diyor ki hanımefendi şu gün okulumuza gelir misiniz? Yenge gidiyor tabi ve anlat, başlıyor anlatmaya, müdür diyor ki size böyle böyle yardımda bulunan bilmem mason derneğin şu loca kolu diyor, bak mas masonlar yardım etmiş Masonlar yardım etmiş diyor ki bak böyle böyle yapıldı size yardım edecekler bunun devamı gelecek sizin tüm masraflarınız karşılanacak ama sizden ricamız diğer görüşme onlarla sizi görüştüreceğiz sizden ricamız bir dahaki görüşmeye geldiğimizde lütfen açık bir şekilde gelin. Derdemez abla başından aşağı kaynak tutarak fırlarmış gibi vuruyor suratına sizinle doğacağınız elini bassın. Masonunuz da gelin dibine bassın Allah bize vekil olarak derdemez çıkıyor hıçkırarak ağlaya ağlaya evine gidiyor. Buna, yani bunu eşini anlatıyor. Yani Gerçekten ne haliyet Müslümanlar? O yüzden kesinlikle ve kesinlikle davamızda samimi olalım. Davamızda samimi olalım. Davamızda samimi olalım. İstikamet üzere olalım. Kesinlikle ve kesinlikle kalp altlıktan Allah'a sığınırız. Bu Ramazan ayında. Yani gelelim o, Müslüman kardeşlerim. Kendimizi iyice böyle bir düşünelim. Bir nefsi muhasebemizi yapalım. Kendimizi şöyle bir Manevi boyutta bir bakalım içimize bir yönelelim. Biz manevi boyutta neyiz? Rabbimle benim aram nasıl? Ben yani gerçekten imanın hangi derecesindeyim? Ya yani ben imanımdan lezzet alabiliyor muyum diye Müslümanlar kesinlikle bu. Bu Ramazan ayını bir fırsat vererekten çok güzel bir şekilde nefis tezkesini yapmamızı Rabbim bize muvaffak kılsın, müessir kılsın, Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Tüm Müslüman mazlumlara yardımcısı olsun. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Adıyım.